Radyo'da şarkılarla memleket tarihi başladı. Ben Deniz Murat Meriç, programın başında hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Günebileceğin kadar başım belada, köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.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 başım belada senelerce kurulsuz yaşamışım. nere gitsem çaresi yok nere gitsem çaresi yok nere gitsem çaresi yok yanmışım başım belada bugün 16 kasım ahmet kayan'ın öldüğü gün bütün konserlerini başım belada ile açardı ben de programı öyle açtım bugün size rahmet kaydan söz etmeye çalışacağım şarkıları program boyu yanımızda olacak Şimdi 1985 yılına gidelim ve onu tanıdığımız şarkıyı dinleyelim. Baştaki sonuç 1988 tarihli bir konserden. İki buçuk yıllık profesyonel müzik yaşamımın en başında sizlere Ağlama Bebeğim kasetiyle başlamıştım şarkısıyla. Şimdi onu söylemek istiyorum. Ağlama Bebeğim. Ahmet be. 1985 yılında ilk albümü Ağlama Bebeğimi yayınlarken, çok değil, sadece 14 yıl sonra sürgüne gitmek zorunda kalacağını bilmiyordu elbette. Malatya'dan İstanbul'a uzanan hayatı, 2000 yılında sonlandığında henüz 43 yaşındaydı. Ardında sayısı 25'e yaklaşan albüm, verilen sayısız konser, son deminde art arda çektiği klipler ve bunlarla sesini çoğaltan sevenlerini bıraktı. Zorlu bir hayatı vardı, bunu şarkılarına aktardı. İçten de onun için çok sevildi. 6 yaşında babasının hediye ettiği bağlamayı dostu bildi, içini ona döktü. Önce sahneye çıktı, tanındı, sonra kaset yaptı Ahmet Kaya. E. Ağlama bebeğim bu yolda ilk adımıydı. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Yağmur gibi gözlerinden akan yaşlıye husus konuk bu durgunluk sıkıntım diye yağmur gibi gözlerinden akan yaşlıye husus konuk bu durgunluk kırgınlık diye çok uzakta öyle bir yer var o yerlerde mutluluklar paylaşılmaya hazır bir hayat var. Çok uzakta öyle bir yer var. O yerlerde mutluluklar bölüşülmeye hazır bir hayat var. İkinci albüm Acılara Tutunmak 6 ay sonra yayınlandı. Bu kez yanında az önce şarkının sonunda vokalini duyduğumuz Selda Bağcan vardı. Kısa süre sonra üçüncü albüm Şafak Türküs çıktı piyasaya. Ahmet Kaya adını herkesin duyduğu albüm bu. Özgün müzik teriminin ortaya atıldığı, Ahmet Kaya'nın bu işin öncüsü olarak lanse edildiği yıllar bunlar. Dördüncü albüm hemen ardından geldi. on gelir aldır küldür yıkılır bulutlar. Gök yüzünde anlaşılmaz bir heybet o eski, o eski heyecan olur, an gelir, biter muhabbet. Şarkılar susar heves kalmaz şatar abanılır, şatar abanılır ölür, ölür.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 İki yılda yaptığı dört albümle bir anda gündeme oturan Ahmet Kaya, grup yorumun henüz ortaya çıktığı Zülfü Livaneli'nin zor yıllarla geçmişine artık veda ettiği yıllarda şarkılarında kimsenin dokunmayı cesaret edemediği 12 Eylül'ü anlattı. İçeriden çıkacak birazdan adam Yılların tortusu çökmüş yüzüyle Alnını güneşe serecek adam Uykusuz ramzalar, suskun voltalar Geride kalacak ve ah hüzünle Bir kül gibi savurup gülecek adam Kar yağmıştır sardım yanımın üstüne Anılar toza toza bulanmıştır Kitaplar sobada yanmış ah duvarda kalmış Güzelim şarkılar yağmalanmıştır Kitaplar sobada yanmış Ahsazlar duvarda kalmış Güzelim şarkılar yağmalanmıştır İçeriden çıkan adam Baş kaldırıyorum hatta bizlere ulaşan şarkıydı Albümle aynı adı taşıyan şarkı O dönemde dilden dile yayılıyordu Cevap veriyorum Eli bölümde analardan Mahpuslardan acılardan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 Baş kaldırıyorum, ben bir bıçak ucuyum, kavga vermiş halkına, baş kaldırıyorum işte, varın benim farkım. ben bir damlı ağzıyım, omuz vermiş halkına, baş kaldırıyorum, hey, varsın farkına. Ahmet Kaya'nın kısa aralıklarla yaptığı albümler ve giderek sertleşen tavrı onu efsaneleştirdi. Karanlık bir dönemdi ve Ahmet Kaya bu dönemin umudu oldu. 12 Eylül sonrasında iyi bir şeyden söz edecek olursak o da Ahmet Kaya'nın ta kendisi. Darbe sonrası çöken karanlıkta yolumuzu aydınlatan bir meşaleydi. Adını duyduğumda lisedeydim. Ülkücü bir arkadaşım getirmişti kasetini korka korka dinlemiştim. Hayatımın bundan sonrasını onunla geçireceğimi bilmiyordum. 1989'da Ankara'da, Derya Sineması'nda onu dinlemeye gittiğimde o zamana kadar yaptığı bütün albümlere hatmetmiş, yerime heyecanla oturmuştum. Büyük bir orkestra ile çıkacağını sanırken tek bağlamayla sahnede yerini aldığında şaşırmış, sonra sahnede nasıl devleştiğini hayretle seyretmiştim. O gün orada yüzlerce insanın bir ağızdan onun türkülerini söylemesi çok etkileyici gelmişti bana. Ahmet Kaya müziği sağa sol tanımıyor, kalbi titreyen herkesi çevresinde birleştiriyordu. Kavgası, hırçınlığı, itirazı sahiciydi ve bu onu dinleyen herkesi etkiliyordu. Bir sürü insana örnek oldu, yol açtı. Sadece sesi değil, müziğiyle de hattı değiştirdi. Ahmet Kaya, memleket müziğinde keskin bir dönemeç, trenin yönünü Banyo hattından ana hatta geçiren önemli bir makası. Pirsul'dan Abdal'dan aşık İhsaniye aşık mahzuniyden ruhi suya uzanan geleneğin belki de son temsilcisiydi. Politik müziğin en önemli ismi.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 Ah hayat. Yüreğim seni. Artık susma Sonrası uzun hikaye. 20 dakikaya elbette sığmaz. Kum gibiden giderime mahurdan arka mahalleye şarkıları dilden dile dolanıyor. Albümlerinin tirajı giderek yükseliyordu. Aslında şanssızdı Ahmet Kaya çünkü solcular tarafından arabeskçi, arabeskçiler tarafından solcu addedilmişti o dönemde. Sağcılar ondan kaçamıyor sözlerine rağmen dinliyordu. Vatan aynı ediyorlardı ama şarkılar şahaneydi onun için. 90'larda ülkücü camianın önde gelenlerinin durumdan rahatsız olduğu ve teşkilatlarda Ahmet Kaya çalmanın yasaklandığı söylenirdi ve bu bir şehir efsanesi olamayacak kadar gerçekti. Çıktığı günden itibaren tartışıldı Ahmet Kaya. Sevdik, konuştuk, tartıştık, savunduk. Anlaşabildik mi? Hayır. Herkesin Ahmet Kayası farklıydı çünkü. Fıkkısı Elda Abağcan'la seslendirdiği Koçero'da anlattığı gibi. Kime sorsanız başka tarif ediyordu. Kimine göre ilah, kimine göre şaklaban, kimi için vatansever, kimi için vatan haininin önde gideniydi. Tartışılmayan tek şey sesi ve yorum ödü. Martılar avlardı, biz seninle gülüşürdük, artılar avlardı, çöplüklerde. Biz seninle gülüşürdük, şehirlere bombalar yaradı her gece. Biz durmadan sevişirdik, şehirlere bombalar. Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme bıraktı da ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip geçim Acımasız olma şimdi bu kadar gün gibi, dün gibi içimde bir mer. bıraktı dolanan ayakları kum gibi, kum gibi esep keçimi. Ahmet Kaya bir gün bir ödül töreninde bir konuşma yaptı ve sonrasında olan oldu. Sürgüne gitti. Orada hayatını kaybetti. Teşekkür ederim. Ben bu ödülü yalnızca kendi adıma değil, bu ödülü insan Hakları Derneği adına, bu ödülü Cumartesi anneleri adına, bu ödülü magazin emeklerinin bütün insanlar adına, bu ödülü bütün Türkiye halkına adına alıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Bu misyonu sana kim yükledi diye sormasınlar. Ben bu misyonu bana tarih yükledi. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye ile nasıl hesaplaşacaklarını da biliyorum. Teşekkür ederim. Hafıza tazeleyelim. 10 Şubat 1999 gecesi Princes Hotel'inde düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği... ...geleneksel altın objektif ödül töreninde ödül alacak sanatçılardan biriydi Ahmet Kaya. Yılın müzik yıldızı ödülünü almak üzere sahneye çıktı ve az önce dinlediğiniz konuşmayı yaptı. Sonrasında ortalık karıştı. Çıkarın şunu buradanlar burası Türkiye'ye döndü ve hızla oluşan koro sahnede 10. yıl marşını söylemeye başladı. Atılan çatal bıçaklar Ahmet Kaya'ya denk gelmedi belki ama hepimizde derin bir yara açtı. Dört gün sonra büyük gazetelerimizden biri ayıp ettin gözüm manşetiyle hükmü verdi. Sonrası devlet güvenlik mahkemeleri koridorlarından Paris'e uzanan bir yalnızlık. Burada bu şarkını söylerken benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istediğim Fakat o merhabayı benden esirgeyen Ulusal Anam'da bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir. Umarım onu anlarlar. Ağlama bu günleri, gelir de babam. Ağlama bu dertler, elbet biter babam. Ocaksız köylerimde, dumanlar tüter elbet. ''Ben yandım sen yanma Allah aşkına'' Onca siteme rağmen durumuyla dalga geçmeyi de bildi Ahmet Kaya. Aslında evveliyatı var. 1994 yılında yayınlanan şarkıların dağlara ve sonraki albümlerdeki politik göndermeler pek çok insanın hislerine tercüman olurken birilerinin canını fena sıkmıştı. Ahmet Kaya'nın başı bu dönemde davalardan kurtulamadı. Gözaltına alındı, hapse girdi, konserleri yasaklandı, kasetleri toklatıldı. Bunlar elbette etkiliyordu ona, ama hepsiyle dalga geçebiliyordu. Parz yaptığı şarkılardan biri dinlemeye başladığımız hadi bize gidelim. O ödül gecesine hazır bir göndermeyi içeriyor. Yapma bana bu nazı, kırarım şimdi sazı. Yapma bana bu nazı. Kırarım şimdi sazı, suratını asıp da kışa döndürme yazı, suratını asıp da cehennemetine yazı. Hadi biz de gidelim yer, şişeleri dizelim yer, içelim içelim ölümüne içelim karakola düşelim yer, gecelere gidelim yer, ödülleri alalım yer. İçelim, içelim, ölümüne içelimde yemeye Gecelere gidelim diyor. Hadi bize gidelim diye dinlediğimiz parça. Yazık ki ölümünden sonra yayınlanabilen bu şarkı ile çok eğlenebilecekken şimdi onu kalbimize oturan bir kütleyle ve acı içinde dinliyoruz. Ahmet Kaya, Paris'te 16 Kasım 2000 tarihinde geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 44 yaşındaydı. Bugün Föhrleci Mezarlığında onun gibi sürgünde ölen Yılmaz Güney'in az ilerisinde yatıyor. Artık seninle duramam. Bu akşam çıkar giderim. Hesabım kalsın mahşere. Elimi çıkar giderim. Sen zahmet etme yerinden. Gürültü yapmam derinden. Parmaklarım. Derinden su gibi akar giderim Artık sürersin bir sefa Ne kaldı ne cefa Şikayet etmem bu defa Dişimi sıkar giderim Bozar sandın acılar. Belaya atlar giderim Kurşun gibi, mavzer gibi Dağ gibi patlar giderim Bozar sandın acılar Belaya atlar giderim Kurşun gibi, mavzer gibi Dağ gibi patlar giderim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 Yüzümü döker giderim Köpeklerimden kuşumdan Yavrumdan cayar giderim Senden aldığım ne varsa Yerine koyar giderim Ezdirmem sana kendimi gövdemi yakar giderim dua etmem üzülme kapaması kar giderim eslerim sana kendimi gövdemi yakar giderim dua etmem üzülme kafaması kar giderim sana kendimi gövde yakar giderim ve düetmem mızrulma giderim Ahmet Kaya konserlerini izleyenler bilir bütün konserlerinde başım belada ile açar giderimle kapatır ve bu şarkıyı söyledikten sonra bir daha sahneye gelmezdi Artık onu sahnede seyretme şansımız yok ama şarkıları hep yanı başımızda. Şarkılarla Memleket Tarihi'nin bugünkü bölümünde size Rahmet Kaya'yı anlatmaya çalıştım. Ben Deniz Marat Meriç. Yarın aynı saatte buluşuncaya değin hoşça kalın. Şarkılarla Memleket Tarihi